să-n kokun n-aioc când seavi să-mă îșoară marjei Sunan'ın Beriyanı Hazırlayan ve sunan Muamber Ketencoğlu <gülüyor>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 parmak bir olmaz derdin, yoksula güler geçerdin. <gülüyor> Beş parmak bir olmaz derdin, yoksula güler geçerdin. <gülüyor> Kefendecen yok demiştim, gidiyor işte gidiyorsun. Yaşadın hiç aldırmadan, kazandın hep yorulmadan Yaşadın aldırmadan, kazandın hep yorulmadan Bu dünyanın anasını sattın ama Hadi dostlar hepinize merhabalar Maammer Ketencoğlu ben Açık Radyo 94.9 Tuna'nın beri yanı programındasınız Evet belki şaşırdınız çoğunuz ee, Hepimiz şaşkınız zaten Bugünlerde olup bitenler karşısında e, Halkın sıradan insanın Gençlerin e, Kendi seslerini duyurma adına e, Baştanını kaldırması Hepimizi Doğrudan heyecanlandırıyor doğrusu Yani ben de kendi adıma Dünyanın çeşitli coğrafyalarından tabi ağırlıklı olarak Balkan coğrafyasından Yoksul insanların halkın e, duygularını ifade eden e, Yine halk müziği kökenli ama politik bir yana olan bir başkaldırı özelliği taşıyan Ya da bir e, yoksulluk betimlemesi özelliği taşıyan e, şarkılardan bir e, demet hazırladım sizlere Bunların içinde tabi direniş şarkıları da var ...işte 2. Dünya Savaşı'nda söylenen e, Hitler faşizmine karşı e, mücadelede hayatını kaybetmiş e, insanlar için yazılan şarkılar var. E, Cem Karaca ile açılış yaptık. Belki biraz erken çalınmış bir şarkı ama... E, ...ironik geldi bana, çok hoş geldi. E, hayatımızda doğrudan yana, gerçekten yana bir şeyler yaptık mı diye... Kendimize sormamıza, kendimizi sorgulamamıza bahane olur diye düşündüm bu şarkıyı çalarken. Her ne kadar e, programın e, konsept bütünlüğüne çok uygun olmasa da artık bu, bugün çok bütünlük arayacak durumda değiliz. E, güzel bir ses çıkıyor toplumdan. Asla yıkıcı değil, yapıcı bir ses çıkıyor. E, hayata daha geniş, daha özgür, daha... Ee, insani bakmanın uyarıları geliyor halktan, gençlerden. Ee, bunların arasında küçük pürüzler, küçük ee, şiddet yanlısı tutumlar tabii ki e, onaylanamasa da bir taraftan da e, bir dereceye kadar anlayışla karşılanabilir. Empati kurmak gerekir. Çünkü insanımızda da ee, yılların Belki 10 yılların belki 50 yılın 70 yılın 80 yılın e, Ciddi bir e, birikimi var O birikimi Herkes aynı e, Yumuşaklıkta dışarı Atamayabilir Evet Bütün dünya nimetini tattın ama gidiyorsun Adlı 70'li yıllardan e, Cem Karaca'nın 45'liklerinden Oluşturduğum bir derlemeden çaldım size Şimdi Makedonya'dayız. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Hitler'e karşı, faşizme karşı büyük bir partizan savaşı gerçekleşti. Yugoslavia'da yaşayan herkesi kucaklayan bir savaştı bu. Partizanlar bütün Yugoslavia'nın her tarafında Almanlara karşı büyük direniş gösterdiler. Ve tabi pek çok insan öldü ve kurşuna dizildi. Bu kurşuna dizilen e, insanlardan biri de ki üstüne bir şarkı yakılmıştır. Taki Daskalow", yani öğretmen Taki şarkısıdır. Bunu yıllar önce çaldım. Bu şarkıyı e, yakın zamanda aramızdan ayrılan ve hakkında hoş bir belgesel de çekilen Hayri Demirovski yazmış. Yakın arkadaşıymış çünkü... E, ...öğretmen Taki. E, Hayri abiye... ...biz 90'lardan sonra keşfettik. E, ölünceye kadar da... ...bir şekilde e, temas içinde olduk. Onun... E, ...1950'lerin başında yazdığı... ...bir şarkı bu. Taki Daskalow. E, Kiril Mançevski ve... ...Vaska İlyeva tarafından... ...birlikte e, söyleniyor. 60'lı yıllarda yapılmış... ...bir kayıttan dinleyeceğiz... Ee, Alman faşistlerine karşı Mücadele sırasında hayatını kaybetmiş Kurşuna dizilmiş Öğretmen Takin'in türküsü Kedonya'nın özgürlüğü için hayatını kaybeden, kurşuna dizilen Öğretmen Taki'nin Manastır şehrinden, Bitola şehrinden Öğretmen Taki'nin e, hikayesini, ağzını dinledik. Değerli amcamız, e, büyüğümüz Ayrı Demirovski beslemişti parçayı. Şimdi yine İkinci Dünya Savaşı yıllarındayız. Tabii İkinci Dünya Savaşı'nda nefretin en çok yöneldiği Tabii çok daha öncelerden itibaren nefretin en çok yöneldiği toplum Yahudilerdi. Bunu herkes biliyor. Ee, ama özellikle Yahudi cemaatinin kalabalık olduğu bölgelerde Berlin'de, e, Vilnius ya da Vilna şehrinde, Litvanya'da, pek çok şehirde büyük ayaklanmalar e, organize ettiler. Her şey, her şeyin, e, her şeye karşın ve pek çok Yahudi partizan şarkısı ortaya çıktı. Bunların bir kısmı eski halk şarkı şarkılarına ya da kimi bestelere yeni sözler yazılarak ortaya çıktı. Bir kısmı da yeniden yaratıldı. Birçok uluslararası marşta, işte işçi marşlarının bir kısmında bu İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan Yahudi partizan şarkılarının da kimisi yaygınlaştı, bilindi. E, bu dinleyeceğimiz şarkıyı e, Yidiş dilinde sunacağım sizlere. E, Yidiş dilini eğer çok kısaca e, anlatmak gerekirse e, Almancaya benzeyen ama e, İbranice ve Slav dillerinden sözcüklerinde karıştığı kendi grameri olan kendi edebiyatı olan ve 13. yüzyıldan bu yana konuşulan bir e, dünya dili bugün. İsrail'den daha çok Amerika'da kullanılıyor. Şabağal başta, Albert Einstein, 7 şarkılarının en önemli seslerinden birisi pek çok albüm var 70'li yıllardan bu yana onun sesinden belki de en ünlü Yahudi partizan şarkısını dinliyoruz. So gönnit Molas du Geist im letzten Wel Himmeln blauene, vorstellen blaue unser oisge Banktescho unser trot mir do unser Sveta unser trot mir do Von grünen palmenland bis land von weißen Schnee. Wir kommen um mit unser Pfein, mit unser Wein. Und wo gefallen, ist Spritz von unser Blut. Spritzt wird dort unser Gewurz, unser Mut. Und wo gefallen, ist Spritz von unser Blut. Spritzt wird dort unser Gewurz, unser Mut. Wenn die Morgensun begilt uns dem Un Wind und der verschwinden mit dem Feind. Nur halt zusammen der Kai jor. Parol das Lied von dort zu Nur der Kai jor. Parol das Lied von zu getschrib mit Blut und nit mit Blei Seß nit kein Liedl von a der frei Das a Volk zwischen fallen die Das Lied gesungen mit na die Singdiens Das a Volk zwischen fallen Das Lied gesungen mit na die Singdiens Og nit kein Moll as the base them let's Kommen durch Kommen durch Tuna'nın yanında bugün direniş şarkıları çalıyorum. Taksim Gezi Parkı'nı ve bütün Türkiye'yi e, ve olup bitenleri birazcık e, buraya müzik düzeyini taşımak için. E, Yidiş dilinde şarkıcı Şaba Albaştayn'dan bir e, ikinci dünya zafaşından kalma Yahudi partizan şarkısı dinlettim size. Şimdi Bulgaristan'a geçiyorum ve Bulgaristan'dan, Bulgaristan'dan bir partizan şarkısı var. E, yine... Partizan Nikola Parapunov için yazılmış, onun ölümüyle ilgili yazılmış bir e, şarkı bu. Ki çok önemli bir şahsiyettir kendisi. E, kendi, onunla ilgili bir müzede var Bulgaristan'da. Nikola Parapunov için yazılmış. E, İmala Maika adında artık bir halk müziği klasiği haline gelmişti e, diyebileceğimiz bir şarkı Bulgaristan'ın birin bölgesinden. <Gülüyor> Nikola, ey Bulgar kahramanı yiğidi ya da ey Nikola, ey pirin yiğidi. Evet, e, Nikola Parapunov için yazılmış bir partizan şarkısıydı Bulgaristan'dan. Tabii ki halk müziği formatında. Şimdi Kosova'ya geçiyorum. E, yeni kuşak sanatçılardan e, önemli bir sanatçı. Halk müziği icraçısı. E, piyasa parçaları da söylemiştir tabii ki. Ee, ama biz e, halk müziği formatında yine bir e, Arnavut partizan şarkısı, Kosova partizan şarkısı dinleteceğiz size. Ee, Kıngı e Ganimete parçanın ismi meşhur bir parça. Hatta Türkiye'de Arnavutlar arasında da bilinen sevilen bir parçadır. Buradaki Arnavut kökenli müzisyenlerin de icra ettiği bir parça. Şikayetli Zeyn ve arkadaşlarından dinliyoruz. I'm going to Evet, Kıngı Ganimete Yetişi seslendirdi. Kosova'dan bir e, ne diyelim, partizan şarkısını e, o zamanın ordusunu anlatan e, bir e, başkaldırı şarkısı diyelim. Romanya'nın Moldova bölgesindeyiz şimdi. Çok eski bir şarkı ya da en azından e, eski bir temaya e, dokunan bir parça. Ee, dünyanın her tarafında olduğu gibi pek çok yerinde olduğu gibi Romanya'da 1940'lara kadar 30'lara kadar e, ağalar vardı. E, o bölgede boyar diyorduk bunlara. E, boyarlara karşı yazılmış pek çok şarkı var. E, bu şarkıda e, ormanda odun kesenlerin, orman işçilerinin e, boyarların hayatlarını ne kadar sıkıntıya düşürdüğünü görüyoruz. E, bu koşullarda yaşamanın nedenini zor olduğunu anlatan bir e, yoksulluk türküsü. Şimdi Romanya'nın Moldova bölgesindeyiz. Müzik I Evet. Moldova'dan, Romanya'nın Moldova bölgesinden e, orman işçilerinin boyarlara karşı, ağalara karşı e, düşündüklerini ve durumlarını anlatan bir e, halk şarkısı dinledik. Şimdi Yunanistan'a geçiyorum. Bugün Yunanistan'a biraz e, kıyak yaptım ama e, en yakınımızdaki ve en iyi bildiğim alanlardan biri olduğu için tabii ki Direniş deyince, başkaldırı deyince Yunanistan'da ilk halka gelen isim Mikis Theodorakis. Mikis Theodorakis'in eski şarkılarından biri Trabzon'a. 1960'ların ortasında e, Atina'da bir mahalledir Trapezona. Ve e, artık bugünkü e, terminolojiyle adlandırıldığını zannetmiyorum ama kentsel dönüşüm planları çerçevesinde e, evleri yıkılan bir e, yoksul yoksullar ordusu yaşıyor bu mahallede ve e, Drapetsona'da e, evler yıkılıyor. Böyle bir dramı anlatıyor, e, evsiz kalan yoksulların hikayesini anlatıyor. 1960'ların ortasında gerçekleşmiş bir olay. O olay üzerine e, yazmış şarkıcımız Petrus Gaitanos ve Drapetsona. İzlediğiniz Ττι και μιαγουια στίγων ν στην τρπχια στέ κ του στρα πόρτα η τροτάσια, Evet sevgili dostlar e, Petros Gaitanos'un sesinden Trapezona adlı şarkıyı dinlettik. Dünyanın en dramatik olaylarından birisi İspanyol iç savaşıdır. Bunu e, herkes kabul eder. 3 e, yıl içinde yüz binlerce insan ölmüş. Çok büyük kıyımlar yaşanmış. Ve o kıyımların en e, bilinen, en çok anımsananlarından biri de ...şair Federico Garcia Lorca'dır... ...tabii ki... E, ...o da kendi halkını, endülüsü... E, ...özgürlüğü anlattığı... ...pek çok şiir yazmış... ...elimde onun... E, ...şarkı ve şiirlerinden oluşmuş... ...bir albüm var... E, ...aynı zamanda müzisyen... ...Federico Garcia Lorca... ...piyano çalıyor... E, ...iki parça seçtim sizlere... E, ama ...bu arada biraz daha devam edelim... ...hikayeye... Bu, Gençliğinde zaten çok genç öldü ama Endülüs bölgesinden 12 tane İspanyol halk şarkısı derlemiş. Bunlar o zaman La Argentinita adlı takma adlı bir soprano tarafından kendi eşliğinde kaydedilmiş. Ondan sonra da artık dünyada bugün pek çok müzisyenin yoruladığı eserlerden olmuş. Şimdi e, önce Victoria de los Angelos'tan e, bir şarkımız var. Çağdaş bir şarkıcı. E, albümde 8 numara. Ardından e, La Argentinita. Az önce sözünü ettiğim e, 1900'lerin 20'lerin 25'lerin e, önemli sopranolarından İspanya'da. La Argentinita'nın sesiyle ve e, Federico Garcia Lorca'nın piyanosuyla... E, İki İspanyol halk şarkısı dinleteceğim size sırayla. O da e, ikincisi 23 numara. <Gülüyor> Endülüs'ten Federico Garcia Lorca'nın derlediği iki İspanyol halk şarkısı dinledik. İkincisi bizzat kendi tarafından çalınıyordu ve La Argentinita adlı bir soprano tarafından seslendiriliyordu. Şimdi Rusya'ya geçiyorum. Gürcü kökenli bir şair ve müzisyen Bulat Okucava'dan bahsetmek istiyorum. Bulat Akıcı, Okucava e, 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda gençlerin çok sevdiği şarkı e, ...naif, yumuşacık bir... ...özgürlük tutkunu şair... ...ve şarkılarının birçoğunu da... E, müzikte olarak söylüyor... ...kendisi o şekilde ifade ediyor... ...ben müzisyen değilim diyor... ...şarkılarımı müziğin yardımıyla... ...şiirlerimi müziğin yardımıyla... E, ...seslendiriyorum diyor... E, ...onun şarkılarından oluşmuş... ...bir albüm var elimde... ...ve albümün açılış parçasını... E, ...onun en meşhur şiirlerinden birini dinleyeceğiz... ...kendi gitarı ve sesiyle... gözükökenli kökenli şair ve müzisyen... Bulat Okucava ki dediğim gibi 70'li yıllarda özgürlüğün sembolü olan ve yasaklanan şairlerden biriydi. Bak, zemlya ishovertsya, bak, Господи, дай же ты каждому, Чего у него нет. Умному дай голову, Трусливому дай коня, Дай счастливому деду, обочь про меня пока земля Господи твоя власть в Дай передышку щедрому Хоть до исхода дня Каину дай раскаянье И не забудь про меня Я знаю, ты все умеешь Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем мы сами sana gömdüm, seni sana gömdüm. Seni sana gömdüm, seni sana gömdüm. Seni И это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня. Даже ты все понемногу и не забудь про меня. Evet, Bulat Okucaman'ın harika sesini ve gitarını dinlettim sizlere. Şair, müzisyen. Son şarkımız Yunanistan'dan. Kıbrıs doğumlu ve Yunanistan'daki politik müzik dendiğinde... Mikistadrakis'le birlikte ilk akla gelen bestecilerden biri, belki de ikincisi en önemlisi, Manus Loizos. 1982'de e, hayatını kaybettiğinde ki Nazım Hikbet'in şehirlerinden de e, birçok bestesi vardır. E, vefat ettiğinde onun şarkılarını söyleyen e, dört önemli şarkıcı, belki daha da fazla e, bir araya geldiler ve büyük bir Stadyum konseri yaptılar. O konserin son şarkısını dinleteceğim sizlere. İnsanların nedenli yoğun katıldığını da duyacaksınız. E, kalimera İlge. Kalimera. Yani e, merhaba dünya, merhaba. Bizden de koca bir merhaba Taksim ve merhaba Türkiye diye kapatacağız. Yine veda edeceğim sizlere. Manos Loizos şarkısı. Kalimera İlge Kalimera. Yorgos Talarız. Aris Alexei, Dimitri Galani, Pap Vasili Papa Konstantino ve e Yanis Galacis birlikte söylüyorlar. Bu listeni gördüğümde sipariş Değerli dostlar, Manos Loizos şarkısıyla bugünkü direniş şarkıları programımızı bitirmiş olduk. Evet, yüreğimiz Taksim'de ve Türkiye'nin e, ayağa kalkan, sesini duyurmaya çalışan, insanların yürüdüğü, sesini çıkardığı, bağırdığı her yerde. Program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 4040, 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika içinde ya da Facebook'tan ya da sayfamdan ulaşmanız mümkün. Ayrıca tabii ki e, tunaninberiyani.blogspot.com'dan yakın bir zamandan itibaren hem bu programı dinleyebilirsiniz. Ayrıca şu andan itibaren de e, bütün eski programları dinlemeniz mümkün. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Mert'e çok teşekkürler. Müzik să-nspuni naico când savi să-mă îșoară mărgei